kadar laubali, sarhoş, yeis halinde bir kalenderin söyleyeceği bu ifadelerle Ziya Paşa gibi ciddi bir fikir adamının ne alakası olabilir? Ama işte adet olmuş. Bu arada Mehmet Akif merhumun bir meziyetine işaret etmeyi unutmamıştı. Akif Bey'i neden çok severiz? Çünkü sapahatında Böyle lüzumsuz, yersiz, uygunsuz şeyler yoktur. Akif'in ihlasının önünde hiçbir batıl ve yanlış duramamıştır. Neyse, terkibi bende okumaya başladık. Baktık ki her mısrağı bir hikmet. Artık iyice çalışıp geliyorduk. Bizim çalıştığımızı görünce İhsan Efendi de aşk ve şevkle gayretini arttırıyordu. Kendisinden çok istifade ettik. Ziya Paşa'nın bu eserini hazırlayacağımız kitaba koyalım. Okuyucularımız istifade etsin. Buradan duyuralım ki merak edenler kitaptan konuyu takip edebilirler. Üstad Ali Ulvi kurucunun hatıraları 1. kitap sayfa 338'den itibaren. Buyurun efendim devam edin. Ziya Paşa eserinin sonunda Bağdatlı Ruhi'den söz ediyor. İhsan Efendi bunun üzerine dedi ki. Çocuklar var mısınız? Gelin bir de Bağdatlı Ruhi'yi okuyalım. Varız hocam. Siz ne uygun görürseniz okuruz. Terkibi bent konusunda hemen arkadan Muallim Naci'yi de okumamız gerekecek. Okuyalım hocam. Edebiyat çok zevkli bir ders. Sen dört ayak üstüne düştün. Hoca tam senin için yapıyor bu dersleri. Şiiri seviyorsun ya al sana şiir. Hem de hasından. Üçünü de okuduk. İhsan Efendi Hoca en sonunda sordu. Hangisini daha çok beğendiniz? Efendim Ziya Paşa daha dikkatli yazmış. Ben de aynı kanaatteyim. Evet günlerdir ben sizi okuttum. Şimdi de siz beni okutacaksınız. İyi de bu nasıl olacak hocam? Bu okuduklarımızdan ne anladığınızı bana şerh edeceksiniz. Anlatın ki emeğimizin boşa gitmediğini görelim değil mi? Diktiğimiz fidanın meyvesini yemekle bahtiyar olalım. Hocam bu malzemelerdeki beyitlerin çoğu darbe mesele haline gelmiş. Avam havas herkes biliyor galiba. Peki sizin en çok hangi beyitler hoşunuza gitti bakalım? Elbet bazı beyitler daha hoş gelmiş olabilir. Ya mesela ben şu beyitte takıldım hocam. Hangi beyitmiş o? Dehrin ne sefa var acaba simi zerinde insan bırakır hepsini hini seferinde. Yani ne manaya geliyor? Bu dünyanın altın ve gümüşünde, bu hayatta kıymeti bilinen, ehemmiyet verilen maddi şeylerde aslında bir saadet yoktur. Onlar geçicidir. İnsan ölüm yolculuğuna çıkarken hepsini bırakır, hiçbirini götüremez. Şu halde onlar gerçekten değerli değildirler. Peki Ali Efendi, sen hangi beyte daha çok beğendin bakalım? Efendim, ben de şu beyte takıldım. Güller güler, fiyanla geçer ömrü andelip. Bimar ihtizarda ücret diler tabip. Ne demek istiyorsun? Ziya Paşa hayattaki tezatları işaret ediyor. Bir şuna, bir de diğerine bakın diyor. Yani bana bir şey demek istemiyorsun. Efendim, şair diyor ki: "Güller açılır, etrafa neşe saçar. Ama bülbülün ömrü hep feryadu figanla geçer. Hasta inlemekte acı çekmektedir ama doktor ücret istemektedir. Doktoru ilgilendiren hastanın çektiği acı değil, alacağı ücrettir." Allah'ım, bu ne tezatlı sahnedir. Bu dünyanın, bu beşerin, insanların hali nedir? Allah'ım seni tesbih ve tenzih etmekten, Senin hikmetine teslim olmaktan başka çıkar yol yok. Maşallah, aferin. Demek ki mizac ve meşrepler, Kendilerine göre seçim yapıyorlar. Birinizin seçiminde fıkhın mantığı hakim, Diğerinde his ve gönül ölçüsü. Efendim, tercihi bendin tercih beyti, Sübhanemen tehayyera diye okuyup mana veriyoruz ya. Evet. Mustafa Sadıkur Rafi'nin bir duasını görmüştüm. Şöyle diyordu. Ey kendisinden başkasına subhanek denilmeyen Allah'ım. Seni tenzih ederim, tesbih ederim. Sen münezzehsin, mukaddessin. Ancak sana subhanek denir. Kainatta, varlık aleminde ancak sen böyle tesbih olunursun diyordu. Buradaki ifadeyle bir benzerlik var. Akif Bey boşuna sevmemiş bu zatı. Efendim sever miymiş? Evet severdi. Ve bir gün eğer şu zatın kulağı duysaydı... ...kendisinden Arap Edebiyatı okumak isterdim demişti. Seviyeli biri demek. Ben de bu zatı Mustafa Sabri Efendi'ye sormuştum. Bana dedi ki... Benim de çok hoşuma gidiyor. Edipler arasında onun kalemi... İnsanı bir alemden öbürüne götürüyor. Ziya Paşa'dan sonra Bağdatlı Ruhi'yi okudunuz. Onun terkibi bende nasıldı? Bağdatlı Ruhi Ziya Paşa kadar başarılı değil bir kere. Ama ondaki giriş ifadeleri tamamen tasavvufi anlamda söylenmiş. Hatırınızda var mı? Biraz örnek lütfetseniz. ''Sanman bizi kim şire-i engür ile mestiz?'' ''Biz ehli harabattanız, mest-i elestiz.'' ''Gör zahidi, kim sahibi irşad olayım?'' der. ''Dün mektebe vardı, bugün üstad olayım.'' der. ''Kim sizden ırak olduysa Hakk'a yakındır.'' Zira ki dalalet yoludur gittiğiniz izrağa. Sim ile zeri kendine kat kat siper ettin. Mergokunu geçmez mi sanırsın siperinden? ebna zamanın talebi nam nişandır. Her biri tasavvurda filan ibni filandır. Dermiş bana keşfoldu hep esrarı hakikat. Vallahi yalandır sözü, billahi yalandır. Heh işte böylece devam edip gidiyor. Daha sonra da Muallim Naci'nin terkibi bendini okuduk. Ondan da örnek istesek? Muallim Naci'den mi? Evet efendim, mümkünse. Ben ancak hatrımda kalan birkaç beyti söyleyebilirim. Okuyuculara bilgi vermek için biraz daha genişçe malumat vermek lazımdır tabii ee, size söyleyeceğim kitaplardan bazı bilgileri hatıra kitabına koyabilir miyiz acaba? Koyarız inşallah. Ama siz hatırınızda kalanları söyleyin yeter. Bilmez kişi kadrin, niyamın gitmeden elden. Sor pirlere kıymetini ah dişebabın. Haktır düşüren derde seni, hakka niyaz et. Zira kişi kalkar denilir düştüğü yerden. Zengin sanırız kendimizi, lakin fakiriz. Hürüz deriz ama ki hakikatte esiriz. Müm'inle kafir mütesavi tutulur mu? Sen müşkle püşkü beraber mi sanırsın? Rahm diye şimdiye de kimseye gerduğun. Heyhat, sana merhamet eyler mi sanırsın? Özellikle kolay anlaşılacak yerleri seçtiniz galiba. Aşağı yukarı anlaşıldığını, anlaşılacağını zannediyorum. Yalnız o son beyitlerde Muallim Naci, Ziya Paşa'ya cevap veriyor gibi sanki. Nasıl cevap veriyor yani? Şimdi Ziya Paşa terkibi bendinde... ...kiliseyle mescidin ve mecusiyle Müslümanın hakkın nazarında bir olduklarını söylerken... ...Muallim Naci... Müminle kafirin bir olamayacağını birinin misk gibi güzel kokulu diğerinin ise gübre gibi olduğunu söylüyor. Doğru anda bu ama Ziya Paşa'nın ifadesi Sofilerin kendinden geçip söyledikleri şathiyat denilen gayri ciddi sözlere benziyor ve yakışmıyor. İhsan Efendi Mısır'da evlenmişti. Zevcesi daha önce Türkiye'den göç etmiş bir paşa ailesinin kızıydı. Üç oğulları olmuş fakat ilk ikisi küçük yaşlarda vefat etmişti. Sadece Ekmeleddin Bey yaşadı. İhsan Efendi ketum bir insandı. Nasıl ketum yani? Mesela ben onun Mısır tabiyetine geçtiğini zannediyordum. Türk tabiyetinden çıkmamış olduğunu sonradan öğrendim. Gerçekten kendisi Diyanet Reisi olabilecek bir insandı. Hocalığının yanında bize babalık da ederdi. Bayramlarda bizleri ve bazı talebe arkadaşları davet ederdi mesela Gurbette bayram olunca bu davetlerin ayrı bir tadı olmuştu Doğru Bayram yemeğini İhsan hocamızın evinde yerdik Hanımı da çok güzel yemekler yapardı Yemekten sonra sohbet olur Ayrıca Hafız Kemal'in mevlid planı çalıp bize dinletirdi Bu mevlid planın ayrı bir manası mı vardı? Akif merhum Hafız Kemal'in planı sık sık dinlermiş o zaman muhtemelen o plakta... ...Akif Bey'den kalmış olabilir. Olabilir. Gene bir bayramdı. Arkadaşlarla hocanın evindeydik. Yemeği yedik. Sohbet başladı. Böyle günlerde öğleye kadar... ...hocanın evinde kalırdık. Memleket, millet meseleleri konuşulurdu. Herkes düşündüğünü söylerdi. Serbest bir konuşmaydı. Hamdi Kasaboğlu... ...işi şakaya vurarak şöyle diyordu... İnşallah memlekete döndüğümde öyle şu haramdır bu helaldir diye milleti perişan eden hocalardan olmayacağım. Bu hocalar milleti perişan etti. Millet ne yapacağını şaşırdı. Bilhassa şapka haramdır diyenlere karşı bakın millet ben iki şapka birden giyiyorum diyeceğim. Bu ifadelere İhsan Efendi hoca ne dedi? İhsan efendi şakayı ciddiye aldı Bir kızdı bir kızdı ki Kasaboğlunun sözünü kesti Sus olan dangalak Sahtekar Şakanın da bir haddi Bir sınırı bir ölçüsü olur Burada sana ağabey nazarıyla bakan çocuklar Genç talebeler var Seni ağabey biliyorlar Yahup Özür dilerim üstad, emin olun şakaydı. Hakir olduysa millet, şanına noksan gelir sanma. Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadri kıymetten. Biz milletimizi tanıyoruz hocam. Rahmetli bize aruz okuttu. Aruz bahirlerini, kusurlarını, imale ve zihafları tek tek öğretti. Şöyle diyordu. Bunlar zamanla kalktı. Türkçe, Akif ve Yahya Kemal'de... ...artık lisana aykırı kısaltıp uzatmalar yapmadan da... ...aruza uygun hale gelmiştir. Hocam yine de aruzu öğrenmemiz isabet oldu. Allah razı olsun. Bence çok lazım değil. Şair mi olacağız Allah aşkına? Hocam nereden çıkardınız bu işleri? Sen olmasan da... Arkadaşlarınız arasında olmayı düşünenler olabilir. Şairleri anlayabilmek bir nispette şair olmaya bağlı değil midir? Bir gün Terkibi Bent'teki bir beytinde... ...farsça terkibi farklı okumuştuk. Runyon hocaya doğrusunu sordu. Benim dediğim gibi çıktı. Haklıymışsın kardeşim, bu işleri biliyormuşsun. Yahu, bu şairdir. Sen bununla niye münakaşa ediyorsun? Anladım hocam, bundan sonra daha dikkatli olurum. 33. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buç, Prodiksyon.